Selam ve Rahmatullahi ve Evet abi, tam zamanında geldin Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Buyur abi, işte mikrofonu ben şimdi sahibine bırakıyorum inşallah. Bize bir nasihat et Hüseyin abi. Hoş geldin, sefa geldin inşallah. selamünaleyküm umarım, <gülüyor> odaya girene kadar <gülüyor> <gülüyor> sesim geliyor mi bilmiyorum <gülüyor> otanlı ediyorum davet et beni abi diyor en son yetmiyorum <gülüyor> <gülüyor> inşallah ne yazıyor? hep de bu dünyanın oluyor herhalde benim geldiğimde zaferdiydi mikrofon. Hani kibserde Ahmet Umut'un. Tabi giremezsin. Soğuk odada oturursan giremezsin işte. Hayırdır zafer? Musa mı? Büyük ya Musa üzerine kapın Musa diye. Hakikaten ha burda bak. Ben duyamadın Zafer. Hadi bakayım bir Hani sen geliyordun yarım saat seni bekledim. İsmet Paşa'nın birinden bana anlayalım. Size hiç kafanızı da tamam. Zafer tam yarım saat bekledim seni bak. Sildilerini çektim tam yarım saat bekledim gelmedim ön tarafta alabilirsiniz. iki tane saç var ya onu da ben keseceğim gelince göreceğim. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Şu misafirin kimse ver bakayım mikrofonu. Konuşsun bakayım. Kodri meydan çektiniz? Yoksa ben niye onu anladım? Hele alın bakayım bir mikrofonu bakayım. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. selam Aleyküm. Ben e, sadece Hüseyin'e bir sorum vardı. İnsanla tanışıyoruz, arabamız. Hüseyin ağabeyi de tanıştınız. Hüseyin ağabey, seninle kitapçısın evet. herhalde. Kitap Hüseyin Şimdi e, biz şeriat hükmünden başa hüküm Hı, beğendiğimiz zaman aynen. Tevhid arkitesini bozuyor mu, bozmuyor mu? Ya, bir, söyle, cevabını verir adam bir, bir, bir, bir, bir yani haram ve helal yasalarını belirlemek Allah'a mahsus, kullara mahsus, iki. Üç, birisi bankaların faizini çatır çatır açıp kapayan, Allah orayı kapatıyor, birisi açıyor. Bunların açıklamasını biliyorsanız, zaten bilirsiniz, Bildirseniz seviniriz. Bunlara destekleyin, bunlara yardım edin, bunlara... Yol açan, e, günümüzdeki çağımızdaki franonların yanındaki yandaşları gibi destekleyen oluyor mu olmuyor mu? Selamun Aleyküm deyip ben mikrofonu size bırakıyorum. Ezin, heyecanlandı arkadaş. Hüseyin abi sen devam et. Ben heyecanlı yapacağız. <gülüyor> aleyküm selamun Aleyküm. Bayram senin sesinden çıkartıyorsam Hafif sarışınsın değil mi? Genç olan. Şu temizlik şirketinde çalışan sen misin? Ben bir seni bir çıkarayımdır. Siyah. ha Tamam. Orta yaşlı. Esmer. Tamam. Arabaya. Bildim. Aslında ortamı biraz yumuşatsak ya. Aynen ben sana mikrofonu versem şöyle bir yarım saat bir, bir Kur'an okusan biraz dinlesek. Ondan sonra ben senin her sorduğuna cevap vereceğim. Hadi sen bize bir şöyle bir yarım saat bir Kur'an oku bakayım. Selamun Aleyküm. Şimdi selamünaleyküm Ben Türkçe okumuştuğumda yok. yalnız. Türkçe. ne oku. okuyorum. Meal. Şimdi öyle bir soru attın ki sen kaybet, taş atar gibi bir oku dedin. Bir önce sorarsın. Arapçan var mı? Okumuşluğun var mı? Değil sorarsın. Ancak Türkçe meyal dedim. Zor, şeyler zor şey öğrendiğimiz şeyleri ben soru olarak sana öğrenmek sordum. Öğrenmek ya. Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de e, kayıbe atar gibi konuşun Bir konuyu ben sana sordum. Üç tane. Üçünde yer önünde e, bilgisayarda dinlediysen ah <gülüyor> Günümüzdeki e, çağdaş Yahudi ve Hristiyanlar dost edenler Bakara 157 Nisa 36 Senin Arapçan var inşallah edersin. Zümer 17 e, Nahal 36'yı söyledik Bakara 256 Zümer 3 Hac süresi 71, 72, 73 Tekrar Hac süresi ee, 75. Bunları sen aratcayım var. İnşallah bizi aydınlatırsan. Kalem defteri yanında 75'i bana güzel bir aydınlatırsan verin o kadarın. Bakar. Hadi süresi. Cuma hakkında hepsini de anlatsın. Yani dinliyor mu abim? Dinliyor. Onlar rüyalar senin. Sen konuş, derdin anlat Şimdi münafıkın munafık münafık cennete alınırmı almaz mı? Allah diyor ki Kuranda Türkçe ne yanında münafıklar cennete almayacağını bildiriyor Allah bize. Günümüzde haram ve helal yasalarını belirleyenler kimler? Allah'ar da açın bak, atacağınız var. Yarın Allah bunu hesap soracak. Benim okumuşluğum yok. Ben de yazma yazım da yok. Bunun hesabını Allah soracak. Benden de senden de. Yani edeb-i hatemi geldiğinde Peygamber efendimize. edeb-i hatemi bilmiyorum ismi. Onların helal ve haram koyduğu kurallarına boyun eğdiğini eğmediğini Bunları biliyorsunuz Bir de ayrı etti Biliyorsunuz <gülüyor> Selamun Aleyküm rahmet. Yavaşın lan Yavaş İslam söz sor sorunu al cevabını değil Uyurması gereken esaslardır Hemen Takmışsın Ya, Gidiyorum bakın Yavaş Önce önlemen işlerden bir uğraşın bakayım bir. Önce bir ilmağını bir öğrenin. İlmağını bozacak hallede otomatik menü olursunuz. Aynaya bakınca önce bu kendinizi bir yarım bakayım. Döndür gidiyorum. Galiba ne taş burada? Galiba taşıdan var mı? Ben sana dedim, abi bir buraya şöyle bir gönlümüz dağıttısun, cevap veriz dedim. Önce insan, önce insan kendisine nazım olan şeylere bir bakar, öyle mi? Şimdi sorsam, iman nedir desem, ne vereceğim, ne cevaplayacağım? İman nedir desem, ne cevap vereceğim? Ver bakayım. Soru yok. İmanın tanımını yap bakayım. Allah'ın birliğine, meleklere, peygamberlere ölüp dirilmeye, şehadet getirmeye anete inanmak, kayıp inanmak. Tek oradan. Hayır ve şerim Allah'tan gelmesini almak. Şeket, lambra, dayı. almak, inanmak, kitaplar inanmak. Dönüyorum mu? Dediksem ne canısın? dinliyorlar Kardeşim. Şimdi ben de sana bir sorum var. Ee, sen o, az o, önce dedin o, ki. Okumuşum, dinledim. E, bir Kur'an oku, bir bana bildir dedin, değil mi? Benim okumuştum onlardanı, ben sana izah ettim. İman nedir yazıyorlar, ne orda? yazın şuraya sen. sen söyle onlar dinliyor abicim Allah'a birlemek meleklerine inanmak peygamberine inanmak ölüp dirilmeye inanmak acele etme bir tane bak Allah'a inanmak meleklerine inanmak kitaplarına kitaplarına inanmak Ay, peygamberlerine. ahirete peygamberlerine ve beşerin Allah'tan geline inanmak <gülüyor> Başa yerim altısı yılından fazlası varsa açıklaması siz verin. Ben gire için demedim diyor. Kızma diyor. Tamam. Yok kızma gel bir şey yok. Abi biz bırakıyoruz. Sen al abi mikrofonunu. Buyur abi. Dur dur verme. verme, verme, verme. Ne konuşuyorsun? Verme, verme, verme. Zümer verme verme. verme. Şimdi evet. Allah için ben sana soruyorum. Allah için. Nisa, Nisa 36. Nisa 36. Zümer 17. Nahal 36. Baharay 257. Yok ya da bunlar ha ver o zaman bir de sen Daha lan buna çıkmaması. Selamünaleyküm. Dur, dur. Sakin ol Bayram. Birbirinizi kızmıyorsunuz. Sese Ustu ustus otur karışma. İyi bu Bir de tevhid alayım bakayım. Tevhid deyince ne anlamamız gerekiyor bayram? Bir de onu alayım bakayım senden. Ben sana bunların hepsini cevaplayacağım. Hiç meraklanma. Sakin ol. Zafer bir bardak su ver bakayım bayramı. Ver bakayım. Heh. Şimdi bir de tevhid alayım bakayım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Harikim. Allah'tan başa ilah olmadığına Allah'tan başa kanun konmayacağına Allah'tan başa ibadet kimseye olmayacağına Allah'tan başa yanına yasa ve hükümle konmayacak yegene, Allah'ın kulpuna sarılmak tebhid. Kısa normal kısadan geç gidiyoruz. Devam Eğer başa bir tebhid akidesi varsa tebhid akidesi 17-18'e bölünüyor. Benim e, önüme koydum. La, la illallah Muhammed e Resulullah Allah'ın emrettiği, başımızın üzerine ret ettiği Allah'ın bizde ret Taut, Tavut tavutları bu sistemleri hepsine karşıyız. Bu. Selam Aleyküm deyip kapatıyorum. Aleyküm selamun Aleyküm. Tağut ne? Tağut deyince ne anlamamız gerekiyor bayram? Biliyor de onu bir. Arapça bir kelime. Haddini aşan, sınırları zorlayan, hükümde yasak komada, Allah'ın karşısına kanun koyanlar, bunun para, insan, cinsiyet, kadın, araba, ev kurum, kuruluş yasa, meclis bir düzen e, kanun koyucular da olabilir <Gülüyor> selamun aleyküm bir de ben tanımını yapayım mı mesela İman dediğimizde iman kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdiktir. İman şube şube küfür de şube şubedir. Artar ve eksilir. İşlenen hayırlarla, itaatla iman kemale erdiği gibi işlenen günahlarla da ne olur? İman azalır. Kalbin tasdiki, dilin ikrarı, azalanım göstergesi, bunlar olmazsa olmazlardır. Birinin varlığı, öbürünün varlığını doğurur. Birinin varlığının olmayışı, öbürünün de yok olmasına sebep olur. İman, yalanlamanın zıttıdır. Kalpte başlar, ikrarla devam eder, azalarla da bunu ne yapar? İspat eder. Kalp tasdik eder, dil ikrar eder. İman sadece budur diye mürciye tayfesidir. Kalp tasdik eder, dil ikrar eder, azalar da göstermek mecburiyetindedir deyip artma ve eksildiğine inanmayan da harici fırkasıdır. Biz buradan devam ediyoruz. Artar ve eksilir diyoruz. Bizim fıtratımızın icabı Rabb'ı bilme yaratılışımızın icabı ise birlemedir. Her sözde, her işte, her ameldedir. İman Kalpten tasdik diyoruz. Fiil ve fail ilişkisine baktığımızda kalbi tasdik eden, dili ikrar eden, azalarıyla gösteren dinde Müslüman kelimesini alır. Müslüman kelimesini alır. Aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi kestiğimizi yiyen, kıblamıza dönen namazımızı kılan Müslümandır diyor. Bir daha tekrarlayın mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın tarifini yaparken kestiğimizi yiyen namazımızı kılan kıblemize dönen Müslümandır diyor. Müslümanın tarifini böyle yapıyor. Bunu iman baklarına bakarsanız aynen böyle bulursunuz. Evet. Müslüman elinden ve dilinden selamette olan insandır diyor. Yani emin olan insandır diyor. Şimdi kalp tasdik ediyor. Dil ikrar ediyor. Azalar da gösteriyorsa ben yazdığını anlamadım sesli olarak bir e, münafığın tarifini yapar mısın? buyur münafığın tarifini bir yap ben anlayayım yazıdan bir şey anlamadım buyur canım peygamber efendimizin zamanında münafıklarla namazını yiyordu. Kıbleye dönüyordu onların kesti kestiği yeniyordu da Allah cennet almayacağım diyor. Orada aslında okudum o yazıyı da evet, mikrofona ver dedim. Ben de mikrofondan söylüyorum. Onlar da gıbleye dönüyordu. Onlar da namaz kılıyordu. Hatta Peygamber Efendimiz dove etmeye kalktı onlara. Yetmiş bin seferde dilersem dedi. O dolan geçersiz dedi. Buyur Hüseyin abi sen buyur. Selamünaleyküm ve amin. O öyle değil. münafıkların başı belli. E, Boynunu vurayım mı diyor? Yapma diyor. Muhammed asabını öldürür veya asabını öldürüyor derler diye vurmamıştır. Ama cenaze namazını kılmaya kalktığında Allah سبحانه kuvveti تعالى resulunu uyarmıştır. Allah Resulü ne diyordu? Ben onlara 70 ya da 100 kere tövbe istifarda bulunurum. Allah ne diyor Azze ve Celle? Sen onlar için 70 değil yüz kere de tövbe istifarda bulunsan Allah onları affetmeyecek. Ve akabinde indirdiği nedir? Münafık olarak ölenler belli olduktan sonra onların namazını kılma kabrinin başında durma. Bu bir emir. Ama münafıkların Müslümanlardan nerede ayrıldığını hiç okudunuz mu? Allah'ın onlara bir tuzağı var. Bakara suresini okudunuz mu? Onların kalpleri hastalıklıdır diyor. Allah da onların hastalıklarını ne yapmış? Artırmıştır diyor. Onlar Allah'ı ve müminleri aldattığını zannederler. Halbuki kendilerini aldatırlar. Diyor. Onlar şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz bu beyinsizlerini iman ettiği gibi mi inanacağız derler. Diyor. Öyle mi? Okudunuz mu bunları? Peki Allah bunlara nerede tuzak kuruyor? He bayram? Ben biraz yaşlıyım dedeyim. Biraz unutkanlık da var. Bak bunları yazabilirsin. Ben senin gibi bir alimi gördüm mü kolay kolay bırakmam. Madem sen bu işleri çözmüşsün ben de senden öğrenir alırım. Ahirette. Ha, nerede ayrılacak? Allah azze ve celle cahil misin Zafer? Zaferi geçelim bayram. Cahil misin? Yaz bakayım da alim değilsen nesin? De bakayım da? Cahil misin? <gülüyor> Yaz lan bakayım ben cahilim diye. Bir hoca gibi davranırsan hiç acımam vallahi bak. Yaz bakayım yaz bakayım <gülüyor> hakkında hayırlar kullanacağım bak o zaman öyle davran Allah Azze ve Celle mahşer yerinde bütün insanlığı toplayacak ve kim dünyada neye tapıyorsa kim dünyada neye tapıyorsa gitsin. Veya kim dünyada hangi amelini hangi amelini kimi beğendirmek için yapıyorsan git mükafatını ondan isteyecek. Değil mi? Ve herkes bir yere gidecek. En son müminler kalacak. Öyle mi? Allah azze ve celle onlara ben sizin Rabbimiz'im bana secde edin dediğinde onlar ne diyecek biz seni tanımıyoruz biz senden Rabbimize sığınırız diyecekler Allah onlara azze ve celle Rahman sıfatıyla tecelli ettiğinde müminlerin hepsi Rabbini tanıyacak ve secdeye kapanacaklar kim kalacak mümin Ayakta kim kalacak? Secde etmeye çalıştıkça sırtının üstüne devrilecek bir tayyfe var. Kim bunlar? Münafıklar değil mi? İşte Allah'ın tuzağı onlara burada. Onlar o ana kadar Allah'ı ve müminleri aldattığını zannedecekler. E kardeşim ta oraya kadar bizim içimize karışmışsa bunlar kana kana içmişse sen dakikada ayırt edebiliyorsan vallahi helal olsun hem de okumuşluğun yoksa Ha, meseleleri ele alırken meseleleri ele alırken Allah hazire celle nasıl öğretmişse yani dinini tamamlamışsa Resulü nasıl Salih aleyhissalatü vesselam öyle almak gerekir. Ha tabi ben senin önlerden anlayamayabilirim. Bu gayet doğal. Ama ben kendi anlayışıma değil kemale erdirilmiş razı olunmuş bildiğinin mensubu olarak bana öğretilene gider onu öğrenir onu yaşar, onu anlatırım. Doğru mu? Şimdi, ben sana tuttum demin imanın, şöyle hafif bir tarifine girdim. Bu tarif mi doğru? Veya, sana göre diyeyim. Senin anlattığın, hangisi? Evet, hayır yaz. Benimki, seninki. Haberim, Peki, bir soru daha sorayım. Bunu ister sesli yaz, sesli söyle, ister yazılı. İmana zulüm bulaştırma nedir biliyor musun? İmana zulüm bulaştırma nedir? Evet, hayır. Biliyorum şu ya da bilmiyorum. Evet bayram. Aslında bu böyle gitmiyor vaftane. Bak yarın benim sohbetim var. Saat sekiz buçukta başlar. Allah izin verirse 11, 12 gibi biter. Evet, her pazar olur. Sen 12 gibi gel, dersini dayanatma hiç olmaz da ben dersim ha. dersi dinleyebilirsin. Dersten sonra istersen sınıflıkla konuşalım, istersen burada. Şimdi ben şunu soracaktım bana söz hakkı verdin vermedin deme. İmana zulüm bulaştırma. Sen Lokman suresini çok okudun mu? Muhakkak ki diyor en büyüğü Allah'a şirk koşmaktır diyor. Allah bizi şirke düşmekten beri bulursun. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. İmanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirsin. İmamı, dini temel taşlarından öğrenmeden tepeden dalma belli kelimeleri yakalayıp da anladığını zannetme karşıdaki insanın anlattığını bile yakalamaktan seni aciz kılar Allah bizleri mağfiret etsin mesela tagut dedin tagut nedir ilaha giden yolu kesen her şeydir. Yani ibadete mani olan her neyse bu tağuttur. Bu bir şeytan olabilir iblis. Bir insan olabilir. Bir düzen olabilir. Bir sistem olabilir. Bir kadın olabilir. Şimdi sorsam cumaya gidene engeller misin? Bu inenlerin arkasından ama yaz kılınmaz diyerek mescide gitmeyi engelleyenin durumu nedir? He. hayır yaz da hay deyince, bu Allah'ın zikretti diye anlamasın arkadaşlar cumaya giden tabi evet bayram arkadaşımız cumanın kılınmayacağını söylüyor doğru mu? Evet. Güzel. E Allah kılana mümin kılmayana gelir diyor. Bunu Kur'an'da okudun mu? Şartlarına geleceğim. Bunu okudun mu? Kılana mümin oranda yazıyor. La, okumadın mı? O size neyi getirmişse alın. Neyden de nahi etmişse sakının diyor. Hiç görmedin bu ayeti. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde erkek kadın ve müminin seçme hakkı yoktur. Hiç görmedin mi sen bunu? Resul diyor. Bilerek, kasten, üç cumayı buna bile, bile terk eden kafirdir diyor münafıktır diyor imansızdır diyor kabul ediyorum değil mi Allah Resulü şartlarına geleceğim şartlarımı sorabilirsin kaç cumaya gitmedin bayram yazar mısın Ma sen hep mi gittin yani şimdi sen hangi dinden konuşuyorsun şimdi sen benim kitabımdan bana nasıl soru soruyorsun hiç mi utanmıyorsun sen <gülüyor> sana ne lan benim Kuran'ımdan niye benim Kuran'ımdan soruyorsun sen benim Kuran'ıma iman etmemişsin ki He? önce sen gel şuna bunu iman et Tabii bir kivereyim. Hiç kızma bak. Sakin sakin. Sakin sakin ben seni dinlerim. Sen gel. Önce şu tamamlanan, Kemal'e eldirinmiş olan şu dine mi iman et. Şimdi gelelim. Ben sana cumayı sarayım. Daha çok çatlak mesele var da ben girmiyorum. Cumanın kırılması için şartı kim koyar? Yaz bakayım. Yani bir şeyin farz olabilmesi için emredilebilmesi için kimin demesi gerekir? Vereceğim. Acele etme. Kim koyar? Hükmü kim koyar? Yaz bakayım bir. Ben senin konuşma hakkına sahipsin. Aleyhine delil yok, kullanacağım caner Allah, evet. Resul de hüküm koyabilin mi? Evet. Resulün de hüküm koyma hakkı var mı? Hadi. Evet. Sesimi duyuyorsun değil mi? Tamam. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dinde helal ve haram koyma yetkisi var. Buna inanıyor musun? Bunları konuşmadan gidemeyiz de ondan arkadaşlar. Belki kıymetli vaktinizi alıyorum da. Tamam. Allah'a inanılsın güzel. Allah'tan başka, Resul'dan başka ki Resul'ü de Allah'ın izniyle koyar. Dinde hüküm koyma, hüküm verme yetkisine başka bir merci sahip mi? Yok. Güzel. Peki. Cumaya döneyim mi? Günümüzü boş versin. Biz Müslümanlardan bahsediyoruz. Gevurlardan ve hükümlerden bahsetmiyoruz. Şimdi biz nereden konuşuyoruz? Aydan mı? He? Aydan mı konuşuyoruz? Nereden konuşuyoruz biz? Allah Cuma'yı faz kılmış. Kılana Müslüman kılmayana gavur diyor. Sen hiç kılmadığını söylüyorsun. Ben de sana ne diyorum? Dur bekle. Cuma farz. Farz olduğuna inanıyor musun? He bayram? Şartlarına girmeyeceğiz daha. Gireceğim birazdan. Cuma'nın farz olduğuna inanıyorsun. Güzel. Özlü kabahatından da büyük bunun şimdi. Peki Allah ve Resul'den başkası hüküm koymuyorsa ben sana şimdi Allah'ın ve Resul'ün hükmünü okuyorum. Bir Kadınsanız diyor. İnanıyorum ki erkeksin. Burada bir müşkülat yok değil mi? Ben gene de ikrarını alayım. Var mı burada bir müşkülat? Yok. Çocuksan Yolcuysan Yolcu musun? O da değil Güzel Hasta mısın? Bunlar mazeret sayılan yerler Yok Güzel Esir misin? Yani köle misin? Güzel O da değil Bir korku var mı? Çamur Doğru. Hani Allah'ın Tağut'u niye yazdın Niye yazdın Allah ve Resul'dan başkası yüküm koyamaz Biliyorsun Tağut'u niye yazdın Tağut'u niye yazdın Onu anlamadım Cuma'yı kılma mı diyor sana bir baskı mı yapıyor? Baskı var mı? Sis varsa, çamur varsa ve iki bayram yani bir kurban, bir ramazan, cuma gün aynı güne geldiyse Dur, oraya da geliriz. Şimdi Fagut kimmiş, sistem kimmiş? Oraya da geleceğiz. Şimdi şu saydığım mazeretlerin hiçbirisi sende var mı? Yolcu değilim dedin. Güzel. İşte meşru olan bu mazeretler yokken, bile bile kasten 3 Cuma'yı terk edenin dinde ek hükmünü biliyor musun yoksa ben mi söyleyeyim? vereceğim. Acele etme. Meşru bir mazereti olmadan, ki meşru bu, hükmü de Allah ve onun Resulü koyarken, Allah'ın indirdiğinden başka bir hüküm koyan ona inanan hükmü ne olur? Kelimeyi seversin sen, yaz bakayım bir. ne yazısını değiştiremiyorsun? Hangi yazıyı? Kaderin mi? Şuraya yazdığın yazıyı mı? Hangisini değiştiremiyorsun? Meşru bir mazeretin yokken Ben hızlı mı anlatacağım şimdi? Cumanın farziyetini inanıyorum dedim. Değil mi? Burada bir müşkilat yok. E şimdi imanı anlatırken biz ne dedik? Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar gösterecek. İşte bunlar birbirleriyle örtüştüğünde iman gündeme geliyor. Kalbin tasdik etmediğini diliyle ikrar edip azalarıyla gösteremediğinde münafık denir. Nerede müdahale etme hakkın var ki? Ben müdahale etmedim demedim ki. Müdahale edecek bir durum da yok. Burası acil servis değil ki. Bir hasta da yok ölmesi için. Şimdi biz cumayı anlatıyoruz. Farziyetine inandığın halde meşru mazeretleri de ben sana saydığım halde 3 Cuma'yı bilerek terk edenin hükmünü bir yaz dedim. Yaz bakayım. Sen bir yaz ben sana iki vereceğim gene. İstediğin kadar konuş ben dinlerim seni. Yaz bakayım. Ya da bilmiyorum da ben söyleyeceğim. o kadar zor mu ya? Ben şimdi hotansa desem ki Evet. Şimdi ben sana mikrofonu vereceğim. Sen de bana hiç hiç yoruma gitmeden İslam beldesinde kafir olduğunu geçerli kıldığını anlatacaksın. En ufak bir Kur'an'dan sunnetten çıkarsan kendi kayıdenle kafir olursun haberli olsun. Hadi bakayım. Sen Cuma'nın İslam beldesinde geçerli olduğunu mu zannediyorsun? Cuma'nın İslam beldesinde geçerli olduğuna dair bana bir nas getir. Eğer getiremiyorsan istediğin kadar sana mühlet vereyim. Hiç olmazsa gavur olmaktan kurtulursun. Şimdi mi konuşmak istersin, mühlet mi istersin? He Bayram? Şimdi mi konuşmak istersin? Soru sorma. Delilini ver. Ayet vereceksin değil mi? yorum yapmayacaksın Hı? cuma ayetinin, cuma suresini açtığında Allah'ın zikrine koşun diyor ya o ayeti güzel okudunuz mu seni diyor ayakta bırakıverdiler şimdi sana sorarım Cuma daha önce kılınıyor muydu? Yoksa o an öyleyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu inen ayetle Cuma'ya mı çevirdi? Hangisi? Heberem Bu Cuma suresindeki o ayet indiğinde bir Cuma namazı mı kılınıyordu? Yoksa bu ayetten sonra mı kılınmaya başladı? he Hangisi? Vereceğim. Dur. Hangisi? Yaz bir. Ayetten önce mi farziyet vardı? Ayetten sonra mı oldu? Vaktan dediklerimi yakalıyor mu bunlar Sen bir tercümanlık yap Anlıyor değil mi Ayetten sana Bu Son kararın mı? İyi düşün bak Bak gavur olursun Senin kayıdemen Bana göre kıpkızıl bir caisi. Evet, de bakayım. İyi düşün. Mühlet isteyebilirsin bak. Allah Resulü ve Vesselam iddiacıya iddiasını ispatlamak için mühlet verin diyor. İstersen ben sana biraz hatırlatayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha medineye gelmeden Cuvasa denilen mevkide kendisini karşılayanlarla birlikte 40 kişi olmuş ve orada ilk cuma namazını kılmıştır duydun mu böyle bir şey Allah farana farana rahmet etsin diyerek ensar Allah Resulü Mekke'deyken daha hicret etmeden bak özrün kabahatından da büyük şu deminki ayet nerede indi Mekke'de mi He Beyram seni ayakta bırakıverdiler ayeti var ya Cuma'daki Mekki mi Medeni mi Valla yabancı arkadaş var mı burada yok herhalde hepsi arkadaşlar böyle Mekki diyene bir oha derler biliyor musun Hı? sen şunları git güzel bir oku sen şöyle git bir oku. Hükmü çok sonra tescil edilen bir mesele bu. Aynen abdest meselesinde olduğu gibi. Cibril Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı işte zahirliğimizi bile anlamaktan aciz kalıyorsunuz. Neden dini taklitten öğreniyorsunuz? Allah rızası için şu Kur'an'ı baştan sona bir okumaya niye bir zahmet ediyorsunuz? Niye kalbi kara, gönlü kara bütün insanları böyle kafir, müşrik gören salakların peşinden gidiyorsunuz da dininizi öğrenme yoluna gitmiyorsunuz? He? Madem Mekke'de indi de neden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emri yerine getirmedi? He? Dur hiç vah tane karıştırma çünkü saplan zamanı bile ayırt edemiyor. ya biraz elinsaf dinde sadece kafalara soru alırsanız girecek meseleyi de yakalayamazsınız. Evet tağut neymiş ibadete mani olan her şey şimdi cuma da yok senin bizim İslam'dan imandan e, konuşmaya hiçbir hakkın yok arkadaş hiç hakkın yok istersen sana kitap ehli muhamelesi yapalım ne dersin kabul eden mi he ama ya kiliseye ya havraya gitmen lazım İman ediyorsan biz de camiye gideceğiz arkadaş. İmanların arkasında namaza giden mi beş vakit? Cuma'yı geçtik hadi. Normal namaza giden mi? Evet hayır. Şimdi kuşun birisi camiden kaçmış. Kaçarken de kilisenin üstüne böyle pislemiş. Ulan Müslüman desem camiden kaçtım. Hristiyan desem kiliseye seçtim. E sana ben ne diyeyim demiş. He he bayram ben sana ne diyeyim şimdi. De bakayım sen de ben de sana ne diyeyim. yazmayacak bana evet böyle <gülüyor> kızabilir ben müsaitim dersimi üstü üstü dinlerse sabah gelebilir ama 11'den 12'den sonra müsaitim istediğini konuşabilir hiç tasa değil ama benim dinimden konuşacaksa birisi benim dinimin değerlerine saygı duyacak o kadar bak mesela geçenlerde o diye biri girdi neydi bu vahdani herhalde şey meselesiydi bu şia meselesi epey bir münazara oldu kul hakkı bizimle alakalı ne söyledilerse göz yumdum seslenmedim en ufak bir sahabiye taan ettiklerinde durdurdum arkadaş onlara konuşamazsınız buna müsaade yok niye müsaade yok eğer konuşulacak bir şey Doğruysa doğru olanı konuşmaktan korkmayacaksın ama doğru senden olmayacak. Doğrunun yanlışın yeri eğer vahiden konuşuyorsak vahiden olacak. E sen şimdi camiye girmiyorum, kiliseye de gitmiyorum. E ne yapacağız biz seni şimdi? Allah bilir sen et de yemiyorsun. Et yiyor mu? He bayrak. Hale gidip et mı? Şialar balığı bile yemiyor biliyor musun? Ölü diye. Onlara satarlarken konservenin üzerine yazıyorlar. Besmele ile kesilmiştir. Sen diyor mu böyle? Çok mu kızdırdın Zafer? bana bena mı diye yemiyor <gülüyor> zıkkımın kokunu ye <gülüyor> git balık ye su gibi ona da dikkat et besmene mi kesilmiş besmelesiz mi kesilmiş sakın onu da yeme ha kibiri belki bir müştik tutmuştur vermeyeceğim Bu diyorsa yazıyla <gülüyor> mikrofonla çok cıtlak şeyler söylersin bayram sen gel yarın istediğini de hem de mikrofonu açacağım herkes duysun ama karşılıklı konuşalım sinir olmasın bak ben sana iyi davrandım sen korkarım şimdi herkese müslik kafir de dersin sana göre şimdi cehalet de mazeret değil öyle mi He bayram cehalet mazeret mi? Vereceğim Tamam vazgeçtim vereceğim Cehalet mazeret mi değil mi? Bunu bir de bakayım Zafer ne diyor? Tercümanlık yap Mazeret değil diyor değil mi? Evet. Özrü kabahatından da büyük. Demin ben cahilim dedi. E şimdi cehalet mazeret değil diyor. Öyle mi? E şimdi ne oldu? Allah ve dışında hüküm boyucu kimse yok dedi. Allah, Allah'tan doğru ben şimdi dünyanın siyaset mi yapıyorum? Söyle Allah şuna. Bak dünyanın uzun sakallı, o yalan söylemez. Dünyanın adaletli Ben şimdi siyaset mi yapıyorum? Bir sizden bir siz, bizden bak. Bak şimdi ben burada şehadeti tanımıyorum, Kuraba 23'ü de tanımıyorum. Arkadaşlar ikiniz de yazar mısınız Ben siyaset mi yapıyorum? Yoksa insaflı mı davranıyorum? Bir de siz yazın ben bünyemini tanıyorum ama bu arkadaşları bilmiyorum. Bat din nasıl yaptır da bilmiyorum. Yaz arkadaş. Ya vereceğim. Çatlama. Al. Mikrofonu vereyim. Tamam. Şimdi Tamam. Al bakayım bayram bir bardak su iç, tane tane konuş. Hiç heyecanlanma. Soru yok. Cuma'yı kılana Allah Müslüman diyor, kılmayana gavur diyor. Gavur olmadığını bir anlat bakayım. Hadi selamun aleyküm. Şimdi ben seni bir alim bir adam sıfatla görüyordum. Bir alim adam bu konulara sağ solun işte yavurdu Müslüman'dı. Evet. Sen gayri baş atıyorsun. Yani yakıştıramıyorum sana. Seni ben böyle konulardan dahi senin belam olduğun beydem açık. Yani belam olduğun nasıl müsaleh-i selam'a belam doğuyor? Belam doğuyor. Yavaş ol. Yavaş eğer kutacaksan lavaboya git. Hem temizlemesi kolay olur hem de zahmetsiz olur. Anladın mı? Bak benim dükkanımı bilirim. Kutacaksan doğru lavaboya git. Duydun mu? Heh. Kuran oku bilmiyorum. Hüküm ne? Şu. E adam, camiye gelmiyorsan, ibadetten hoşlanmıyorsan, sen belanın ne olduğunu nereden biliyorsun? Sen tağıt olmuşsun, gavur olmuşsun, kafir olmuşsun, Allah'ın dinine küfür etmişsin, daha aptal aptal bir de Allah'ın dinine iman edene konuşuyorsun. Sen önce git. O kaçtığın camiye bir gir. Kiliseyi boş ver. Havrayı da boş ver. Önce o camiye bir gir. Kalbi kara, gönlü kara, gözünü kan bürünmüş, herkesi alelıkla kafir gören salakların peşine gideceğini aç da Allah'ın kitabını bir, Allah'ın emrettiği şekilde bir öğren. Ondan sonra o kantara kendin bir çık. Anladın mı? Hiç kusma. Önce oraya bir git. En ufak bir ameli dahi yapmaktan acizsin. Hiç cumaya gitmedim diyor. La bir gidin de kalbiniz yumuşasın. La. Ben o sizin şeyhiniz var ya Suha ona da aynısını dedim. Bir kere cuma da kalbinin katılığı gitsin. Bir kere. Ama yok. Allah dediği için yapmazsınız siz. Siz şimdi geldiniz Hacı Beyram'ın meydanda cuma da, millet size engel mi oldu? namazı kıldığınızda serdiniz, namazı şey yaptığınızda sizi oradan kovan mı oldu? Veya koksunlar. Önce meseleleri küngüyle öğrenmeye çalışın. Öyle daha nedir, şu nedir etmeden kusmaya kalkmayın. Tamam mı? Ha, ben senin bunu toyluğuna vereyim. Toyluğuna vereyim. Konuşacağın ne varsa gel yüzüme söyle. Anladın mı? Heh. Zafer, bayrama bir bardak su ver. Biraz rahatlat. Kendi kendine tepinmesin. Biz kapalı mı konuşuyoruz? Biz kapalı mı konuşuyoruz? Dört kelimeyi dahi dinleyemezsiniz. Dinleyemezsiniz. Cehaleti mazeret kabul etmezsiniz. Dinden dört tane kelime bilmezsiniz. E bilene de benam derseniz, siz mi ölüyorsunuz? Hı? öyle itamı, şunu bunu bırak <gülüyor> aldı da ne yaptı zafer ben yarın ölmezsem dükkandayım gel ne istiyorsan ben sana veririm sen gel bakayım gel istediğini de ben de sana istediğimi bir sorayım cevabını ver bakayım Cuma'yı da halletmeden gelme. Verdik. Hemen kuşmaya kalktım. Miden bulandıysa lavaboya git dedim benden sana. Evet. Herhalde bu kadar yeter. <gülüyor> ben mikrofonu bırakıyorum inşallah. Ama dinleme şeyiniz yok. Anlama şeyiniz de yok. Ama sizin kafaya <gülüyor> desin ya. Desin. Önemli değil. Desin. Gelsin yani yüzüme de desin. Yarın gelsin yüzüme de desin. Önemli değil. Allah ıslah etsin. Önemli değil. Ben onun cahilliğine veriyorum. Ebi Tevmiye'nin dediği gibi kendisine isim ve sıfatla müşkülat dolanlar gelir, Cehmiye. Vallahi diyor ben sizin dediğinizi desem diyor kıpkızıl kafir olurum diyor. Ama diyor ben sizi cahil olarak görüyorum diyor. Allah kendisinden razı olsun. Hakikaten böyle selef imamlarının varlığı sözleri bizlere rahatlatıyor. Şu sizin söylediğiniz sözü diyor. Ben söylesem? İbn-i böyle diyor. Gıpkızıl kafir olurum diyor. Ama ben sizi cahil olarak görüyorum diyor. Valla ben seni cahil değil. Artık ne göreceğimi de bilmiyorum. Camiden kaçıyorsun. Kiliseye yan bakıyorsun. Artık sana ne diyeyim ben bilmiyorum bayram. Ama yarın gel ben sana diyeceğim. Güzel bir kekik çayımı iç. Bir rahatla. Kur'an'ı ben sana bir vereyim. Sen hangi ayetleri istiyorsan onları bana teker teker bir oku. Ben de sana teker teker bir anlatayım onları. Tamam mı? Bayram. Siyaset mi? Yaptığın terbiyesizlik mi? Diline sahip ol. karşında susan adam yok oturduğunuz yerde kendi kendinize çalıp kendi kendinize oynuyorsunuz zilde dakmışsınız haberiniz yok camiye gidin de bir din nedir iman nedir bir görün neyse canımı sıkma cayın cayın konuşma camiden kaçıyor. Kiliseye sıçıyorum. Ben sana ne diyeyim şimdi? Ama sen kendi kendine istediğini diyorsun. Cumanı şartlarında saydım ben sana. Kadın mısın? Ayhanin var mı? Yok. Çocuk musun? Yok. Yolcu musun? Yok. Şu mu? Yok. Meşru hazretlerde yok? Ee? ee Nesin? Neden kılınmıyor bu cuma? Biz de kılmayalım arkadaşlar. <gülüyor> ben ben ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Karışmayın arkadaşlar. Bu o, o... Allah'ın hükmü yok. de sende Allah zaten yok ki. Sen Allah'ın dinine iman eden birisi değilsin ki. Ne işin var bizim kitabımızda? Senin ne işin var? Soru sorma hakkı yok ki dinde. Sen inanmıyorsun ki zaten. Getir bakayım üstüne evvel. Yalan söyleme. Ben sarı öküz değilim. Ben hiç Cuma'yı terk etmedim. Aleyküm selamun bir <Gülüyor> Buyur selam Selamun aleyküm. Kim kurulmaz diyor. Herhalde cinlerin sana vahiy ediyor. Öyle mi? Vahiy de geliyor herhalde. zırvalama zırvalama zırvalama yarın gel istediğini konuş zırvalama hiç zırvalama sap yiyip saman çıkarıyorsunuz din nedir iman nedir bilmiyorsunuz ondan sonra gelip din adına konuşuyorsunuz Allah Resulü size harici köpekler diyor cehennem köpekleri diyor gidin de okuyun hangi Allah'ı benim Allah'ım mı senin Allah'ın mı kimin Allah'ın mı He? seninki şeytan ben seninkini şahit tutmam benim Allah'ım ibadet et diyor senin Allah'ınsa kılınmaz diyor vallahi ya bunları kıtır kıtır ya. vallahi kıtır kıtır keseceksin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları diyor gördüğünüz yerde öldürün diyor eğer diyor ben bunlara diyor erişsem At kavminin öldürdüğü gibi öldürürdüm diyor ya. Bu kadar alçaklar ya. Ah gördün de. Bırak laftan. Ağzını yorduğuna değmez bu alçaklara ya. Yarın bekliyorum. Tamam. Mı? Yarın bekliyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm ve ve Abi Allah razı olsun senden de Şimdi tabi 2 yaşındaki bir bebekle Oturduğun kahvaltı yapıyorsun Diyelim ki böyle izah edeyim ben Anlatabildim mi? yani Ben Belam dediği zaman Bir insanın Belam'ın ne olduğunu bilmesi lazım Mesela Mukayese yaparken çok iyi bir şekilde oturtması lazım yerlerine. Belam bin Baur'a Biliyorsunuz bir peygambere karşı bir kafire Allah'tan yardım dilemek istedi anlatabilir mi? bakın bir peygambere karşı Allah'tan yardım dilemek istedi şimdi iyi dinleyin burayı burada birisi Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine göre cuma namazı kılıyor birisi cumayı terk ediyor ve bunu sünnetten delil getiremiyor ve ondan sonra çıkıyor kendi düştüğü durumu bir başkasıyla izah etmeye çalışıyor o yüzden dolayı bir defa bakın şeytanın en büyük hatası neydi? Kıyas yapmasıydı. En büyük hatası buydu. Yani Allah rızası için yani bak Allah rızası için kendinizi mahvediyorsunuz. Başka bir şey değil. Firavunun Musa aleyhisselama kafir demesinden hiçbir şey olmaz. Ama Firavuna büyük bir şey olur. Ne olur? O kafir dediği şey Hak, hakla arasına perde çekmiş olur, arasını örtmüş olur, arkasını dönmüş olur. Firavun değil, belka kralı, belka, belka, anladın mı? O firavun değil, o başka bir şey. Neyse arkadaş netice itibarı onun hanımını kandırması falan meselesi değil bak konuları bakarken hanımına bakıyorsun şununa bununa bakıyorsun böyle değil bak konular şöyle birisi Allah'ın kitabına Resulün sünnetine uygun yaşamak istiyor yani cuma namazını kılıyor Allah'ın emrettiği şekilde Allah'ın emrettiği şeyi yapıyor onun deliline tutunuyor diğeri ise varsayımlarla ayetleri zorlayarak hadisleri zorlayarak olmayan bir şey meydana çıkarıyor buradaki sorun bu yani birisi tuğyan yapıyor farkında veya değil anlatabildim mi? caverim anlıyor musun canımın için? yani birisi Allah'ın emrine uyan birisine belam diyor olmuyor işte yani yani bu firavunun Musa aleyhisselama kafir demesi gibi bir şey olmuyor Sabahtan beri öyle güzel şeyler konuşuyor ki ben şurada birçok şeyden faydalandım. Allah razı olsun bizim bir şeyden Hüseyin abi. Diyor. Birazcık sabredip dinlesen, ön yargılı davranmasan, anlatabildim mi? Birçok şey öğrenebilirsin. Şurada diyor ki bir tane delil diyor. Delil yok ortada. Bir tane delil yok. Çıkıyorsun, konuşuyorsun. Yok şöyle de hüküm yok. Hüküm yoksa cuma namazı kılınmaz diye kim emretti? Nerede yazıyor? Hangi hadiste, hangi ayette yazıyor? yani Allah'ın hükmüyle hükmedenler Müslümanlardır e, kafirler Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsa bize ne ya kafirlerden zaten böyle bir meziyet niye bekliyorsun ki yani bunun için senin Allah'ın kitabında emredilmiş bir farzayı mı terk edeceksin Allah'a Allah'a yani kim yazıyorsa bu yazıya yardımcı olan da gider bak haberiniz olsun etmeyin eylemeyin yani bu suça bu iştirak ediyorsunuz siz şimdi Sabahtan beri Allah'ın kitabında cuma namazını kılın diye emir okuyor. Peygamberin sünnetinden emir okuyor. Yaptığın şeye bak ya. Etme yani. Delille getir diyor. Hepimiz durdan tövbe edelim gidelim. Ama delilin yoksa niye teslim olmuyorsun? Allah rızası için yapmayın şöyle şeyler. Hüseyin abi canımın için. Ben seni vallahi üzülsün diyerekten mikrofona falan çağırmadım. Ben senden nasihat istiyorum. Allah rızası için ve ee, şey yapma yani gözünü seveyim bize bir nasihat et abi gece gece şöyle bir dinleyelim sen abicimle Allah razı için tamam mı selamun aleyküm aleyküm selamun ee, aleyküm selamun aleyküm mı? yok kızmıyor kızmıyor aslında nasihat ediyorum dikkat ederseniz bak imanın tarifinden girip tevhide girdim Neudüs orada bir şey yazdı. Ben de hususi bir ameli çektim sordum. Ee, aslında muhatap da almadım. Ama insan cahil oldu mu alimin kıymetini bilmez. Artık hep o gözlükle bakır. Camızsa camız görür. İnekse inek görür. Cinsi neyse cinsini görür. Cinsinden görmedi mi değişik görmeye başlar. Ama Allah'ın dini ise konuşulan, konuşulacak her şeyin Allah'tan ve Resul'dan getirilmesi gerekir. Mümin deme de şerî bir hükümdür. Kafir deme de şerî bir hükümdür. Allah bu ifadeleri azze ve celle bizlere öğretmemiş olsa biz bu kelimeleri kullanamayız. Ha, Bu bir. İkincisi bir insanın üzerindeki elbise neyse odur elbisenin adını söylediğinde rahatsızlık olmayacak sağa sola kaçmayacak düşünün düşünün bir ayetin şurada mı? Mekke diyor ben eğer biraz daha gideyim sen sus sen yarın dükkana geleceksin hiç yazma Tagut sensin şu an bana göre Aleykümselam merhaba. Bana göre üç kusura bakma. Sen bana göre tavırsın. Camiden kaçıyorsun. Evet. Sen de burnu şey gibi ha. Hiçbir şeyi kaçırma ana. Neyse, Allah bizleri ıslah etsin. <gülüyor> Allah'ım sen bize mağfiret et şunu sustur tabut mu diyor tavuk mu diyor ne dediğin anlamı? sen şunu bir sustur bakayım zafer <gülüyor> sor bakayım tavuk da yemez bu tavuk yememeyim bayram Tavuk yiyor mu? Aleyküm selam. Mehmet hayırdır ayağında sapın mı var? Yoksa senin de mi ayağını kaydırıyorlar? Zaher tavuk yiyor musun sor bakayım? Zıkkımın <gülüyor> kökünü ye. Yemediğini getir. Yemediğini getir ben yerim. Ma şimdi vallahi kendin kesiyorsan helal olsun. Vallahi helal olsun. Ben ona yarın iyi bir ders vereceğim. Ben sana yarın iyi bir ders vereceğim. Yarın geleceğim değil mi bayram? Aleyküm selamlarım. Yarın ben derse gideceğim. Şu an saat bir. Senin gibi boş adam değilim ben. İnşallah hayır olur. Allah kalplerimizi hayırda birleştirsin kardeşler. Rabbim imanı sevdirsin köfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirsin hakikaten cehaletin cehaletin insana kazandırdığı belalar musibetler hakikaten hatta safada. inanın inanın ilim ehlinin hiçbirinin fırkayı dalle dediğimiz bidat işleriyle uğraşan insanlarla işi yoktur hele hele harici dediğimiz ki bayramı ben bundan beri tutuyorum çünkü bayram bana göre cahil birisi İnşallah Allah ona da doğruyu göstersin Allah hidayet etsin bu sadece taklit ve bundan kaynaklandığına inanıyorum İnanın, harici takımının hangisine bakarsanız bakın, hepsi ayak takımıdır. Yani din de ilim nedir, kitap nedir, sünnet nedir? Ben de sana saygılıyım bayram. Dur, bak ben sana dua da ettim. İnanın, hiçbirinden haberleri bile yok ellerine bir Kur'an verseniz okumaktan dahi acizdirler. Ama kafa vurdukları yere baktığımızda milleti cehaletle suçlarlar. İnsanları alel itlak tekfir ederler. Aynı kaideleri ki dikkat ederseniz tartışma ortamlarının başkalarına hiçbir faydası yoktur. Hatta işte gördün hep ahlaktan uğrayıyorlar. Değil. Değil. Sen bir söz. Sen bir dur. Ben özür dilemesinde bilirim Bayram. Dinle. Allah bizleri mağfiret etsin. Din, iman, inanılacak esasları, kaynağı Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti sahabenin yaşantısıdır. Kim bunlardan? Benim torun dillenirken kelimeleri hep yarım yarım çıkarırdı. Sorardım bu ne dedi? Bu ne dedi? Şimdi <gülüyor> yani Yarın sen geleceksin mi bayram? Kuştun mu bana şimdi? Yarın geleceksin. Bak arkadaşların zamanını anlayayım Sen benim yanıma geleceksin mi gelmeyeceksin? Tamam. Sakinleşince gelebilirsin. Her zaman kapım Açık. Aleyküm selamlar abim <gülüyor> Dur şimdi bey. Hayırlısın inşallah. Allah hakkıyla iman etmeyi, hakkıyla dinini anlamayı eylesin. Rabbim bir akıl nimetini dahi kullanamayan acizlerden bizleri eylemesin. İdrakla başlayıp teslimiyetten devam eden şu dinde aklını ön plana çıkarıp da vahyi anladığını zanneden ahmaklardan eylemesin bizleri. Allah bizleri mağfiret etsin. Düşünün bir sahabe dahi Arap olmasına rağmen Aleykümselam ve <Gülüyor> ve sahabenin alimlerinden olmasına rağmen bir ayeti bile Resulullah'a havale etmeden anlayamamışsa herhalde biz bugün hiç anlayamayız. Allah bizleri mağfiret etsin. Rabb'in dinini hakkıyla anlayanlardan eylesin. Bunların hepsinin altında yatan cehalet ve cehaletin meyvesi. Cehaletin gitmesi ise ancak Allah'ın dinini öğrenmekten geçer. Ama öğrendim deyip kapattığın zaman Allah'ın ayetlerini alıp da bu benim Rabbimdandır deyip içini sen doldurursan ve Allah'tan başka kimse hüküm koyamaz deyip de o hikmü kendin koyarsan insan kendi kazdığı kuyuya kendi düşer düştüğünün bile farkına varamaz işte kalbin körleşmesi kalbin katılaşması ve hakka davet ettiğin halde hakkı görmemesi kibirlenmesi enaniyete düşmesi hep Allah'la bağlarının insanın kopmasından kaynaklanır. Allah hakkıyla bizlere tövbe etmeyi nasip etsin. Allah'a dönüp ondan korkmayı Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Kardeşlerim Allah bizleri her bir şekilde imtihan eder. Düşünün Yahudiler, Hristiyanlar bir Cuma gününü dahi kabul etmekten acizlenmişler yüksünmüşler Allah onlara Cuma gününü tatil kıldığı halde onlar ne yapmışlar Rabbine söyle de şu günü bize yapsın o Eyke halkının başına gelen sırf Cuma'yı kabul etmeyip Cumartesi günü istemelerindendir diğerleri hakeza öyle Allah da bize bu günü vermiş biz kabul etmişiz ve bizi bayram kılmış ama buna rağmen biz onlardan daha beter hallere düşmüşüz işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara karışı karışına uyacaksınız arşına arşına uyacaksınız onlardan birisi keler deliğine girse muhakkak benden de girecek diyor benim ümmetimden de girecek diyor o kadar benzemişiz ki o kadar özdeşmişiz ki bunun farkına bile varamıyoruz Allah bizleri dinini hakkıyla anlamayı hakkıyla yaşamayı nasip etsin asıl anlayamadığım noktalar ne biliyor musunuz? Hakikaten Allah'ın dini öyle hale gelmiş ki kardeşlerim öyle hale gelmiş ki Allah kendisine rahmet etsin. Sevbanın naklettiği bir rivayette Allah diyor bir kavme diyor azap edeceğinde onlardan diyor ameli alır. Herkesin cedel ettiğini görürsünüz diyor. Allah'ım bize mağfiret et. İşte görüyorsunuz Türkiye'de cuma kılınır, kılınmaz. Avrupa'ya gidin, Diyanet'in imamı orada kılar. Süleymancıların ayrı camisi var. Bilmem şucuların ayrı camisi var. Herkes kendi camisinde namaz kılar. Kılarsa tabi. Kimse kimseyi kabul etmez. Biri biriyle yan yana geldiğinde hemen cedel başlar. Kendi cinsinden birisi olduğunda müşkilatları da olmaz anlaşırlar amele baktığınızda ameller zayıf ama konuşmaya geldiğinde ise çok konuşurlar peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müminle münafın ayrımını yapan bir sözünü sizlere nakledeyim mi kardeşlerim Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz Allah bizlere mağfiret etsin. Mümin diyor az konuşan çok amel eden münafıksa diyor çok konuşup az amel işleyendir. Diyor. Allah hakkıyla kendini değerlendirip hakkıyla kantara çıkıp kendini görenlerden eylesin. İbadetlerin kabulünde bizlere sıkıntı vermesin. Kalplerimizi yumuşatsın. Kibir, haktan geleni kabullenmemektir. Ve kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremeyecek. Allah bizi bir balıkla da, bir cuma ile de, bir evlenme ile de, bir evlada muamele ile de, bir anaya babaya, muameleyle de dener. İster bir kellikle, ister körlükle ister abraşla, ister çocukla ister eşle her bir şekilde bizi dener. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin dediği gibi müminin diyor gerek nefsinde gerek eşinde gerek çocuğunda gerek malında ölene kadar bela ve musibet eksik olmaz diyor. Herkes imanın nispetinde imtana çekilir. Rabbim bizlere hayır ihsan etsin. Kur'an'ı defalarca defalarca hakkıyla okumayı ve Resul'ün dilinden de anlamayı nasip etsin. Hırsız gibi giren hırsız gibi bir şeyler çalar düşünün şu an benim konuştuğum kompütür benim için çok önemli ama bir hırsızın gelip de bunu çalıp götürdüğünü düşünün o kompütüre benim verdiğim değeri verir mi? işte Allah'ın kitabına hırsız gibi girip hırsız gibi çıkanlar da Allah'ın ayetlerine değer vermediği gibi Allah da değer vermez Allah'ın kitabına Allah'ın emrettiği şekilde girelim kovulmuş şeytan eşyerinden ona sığınalım oku oku oku diyorsa baştan sona kadar bütün ayetleri okuyalım okuyalım ve Allah Resulü'nün dilinden anlamaya çalışalım müsaade Allah'tan ben de ayrılacağım Caferim Aleyküm selamlarım. Eğer bunu yapmazsak her önüne gelen istediğini çıkarır. Allah demiyor mu ve celle? Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki bulurdu. Aleyküm selam ve İhtilaf mı ettiniz? Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine götürün diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkımızda daha hayırlıdır diyor. Bunlar Kur'an okumada ölçüdür. Sırf Kur'an'ı okurken yakalanması gereken ölçülerdir. Eğer ortada ölçü yoksa hak yoksa hukuk yoksa cedel varsa o zaman ilim yoktur. İlimin bittiği yerde cedel başlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Peygamber geldikten sonra diyor hiç kimse ayrılığa düşmez. Hiç kimse diyor. Sadece cedel hariçtir. Çünkü diyor o kalpte ikiliğe neden olan bir bidattır diyor. Ve arkasından Zuhruf 58'i okuyor. Onların sana gelip de senin ilahın mı hayırlı yoksa benim mi? Bunu demeleri diyor. Sırf cedel için. Zaten onlar cedelci bir kavimdir. Demek ki burada sakınma gerekiyor. Burada dikkat etmek gerekiyor. Ve karşıdakinin niyetini güzel yakalamak ki. Öyleyse kardeşlerim emrolarına uyalım. sözün azını konuşalım, çok amel edelim. Ama amellerimiz de sahih olabilmesi için hem rızayı alay isteyelim hem de peygamberin sünnetine uygunluğunu gözetelim. Falanın filanın sözlerini Allah'ın sözüymüş gibi kabul edip de Allah'ın sözüne Resulü sözüne direnmeyelim hala başkasının sözlerini vahiy gibi anlayıp da Allah'ın onun resulünün sözünü lanetleyin tayin görüp direnme o insanın dimden çıkmasına sebep olur Allah bizlere mağfiret etsin Allah kalplerimizi yumuşatsın ve la ilahe illallah dedikten sonra onun gereğinle amel edenlerden neylesin? Bazılarına sorarsın, tevhid nedir? Tağutu reddedip imanın sağlam kulpuna yapışma der. Tağutu reddetmeden tevhid olmaz der. E tevhid anlaşılmazsa, ilah bilinmezse, ilahın önüne geçen tağutun anlaşılması mümkün değil. Muhakkak onun da bilinmesi gerekir ama sırayı atlayıp da tepedekini öğrenmeye çalışma belki de insanı o reddettiği şeyin olmasına sebep olur. Bunu bile anlamaktan insan aciz kalır. Allah cehaletimizi gidersin. Bizleri rahmetiyle yargılasın az konuşan konuşmasına dikkat eden çok amel eden ama sahih amel eden çok konuşup da az amel işleyenlerden bizlere eylemesin ben müsaadenizi istiyorum belki tatsız konuşmalar oldu ama ben konuştuğum kelimelerin helal olsun aşırı gitmediği inancındayım ve muhakkak ki herkesin kendi anladığı bazı doğrular olacak doğru kabul ettiği değerler olacak ama doğru ve yanlışın ölçüsünü eğer inanıyorsa yanlışlarımızı yanlış olduğunu inandığımız değerlerden ispatlayabiliyorsak bu çok önemli bir şey. Ama herkes kendi doğrusunu savunursa ve herkes de aynı Rabbe inandığını savunursa o zaman bizim Yahudilerden, Hristiyanlardan farkımız olmaz. Onlar ne diyor? Ben Musa'yı çok seviyorum. Muhammed'i sevmiyorum. Öbürü ne diyor? Ben İsa'yı çok seviyorum. Muhammed'i sevmiyorum. Ama Allah'ı da çok seviyorum. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayette onlara ne diyor? Beni çok mu seviyorsunuz? Resuluma tabi olun. Yani onun getirdiği hükme, verdiği hükme razı olun. Gerçekten ben de siz sevdiğinizi anlayabilir. Allah her meselesini Vahide halleden sanma kullardan eylesin. Allahım Allahümme ve bihamdike Eşhüden la ilahe illa enti Estağfurkı ve yetubri Hepinize hayırlı akşamlar kardeşler. Allah gecenizi mübarek etsin. Ben müsaade istiyorum. Selamünaleyküm Aleyküm ve rahmetullah ve bereket.